Ondan sonra hesim alamadım geldim alnımla keremikleri kırdım yine hırsımı alamadım Basık olmadı mermeri mermeri tuttum mermeri dişlerim dişler dişler dişler dişler atıyor ömrümde öyle gel mermerle diş beraber gidiyor zor belenen ondan sonra ben çıktım yine hırsımı alamadım